Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Dünyayı Okumak programına hoş geldiniz. Ben Aytaç Timur. Ben Akif Pamuk. Bugün aramızda Ergün Koca büyük var. Dolaylı Hayvan Kitabı üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Şimdi kitap Boğaziçi Üniversitesi yayınlarından çıktı. Siz de orada aynı zamanda editörlük yapıyorsunuz. Evet. Ama bir editörlük geçmişiniz de var. Evet. Ee, bence bu editörlük mevzusu da Türkiye'de konuşulmaya muhtaç. Üzerine söz söylemeye muhtaç bir mevzu. Evet bir biraz kendinizi oradan anlatın sonra kitaba girelim istiyorum ben önemsiyorum bunu yani ben aslında yani okuldan mezun olduktan sonra 10 yıl kadar e, televizyon sinema sektöründe çalıştım yönetmen yardımcılığı yaptım senaristlik yaptım metin yazarlığı yaptım Sinema Televizyon mu Evet ben Basın Ankara ya. Üniversitesi Basın Yeni Yüksekokulu yani. radyo televizyonu. Dersimi mi? çalışmıştım. <gülüyor> Eski bir açık radyo programcısıyım <gülüyor> Öyle da. Öyle mi? Evet. O da analım o zaman hemen. <gülüyor> Hangi program yapmıştın? <gülüyor> Hayal Gemi'nin Simgeler Sözlüğü diye bir program yapmıştım. Arkadaşlarımla birlikte. Ondan sonra zaten kitaplarla aram her zaman iyiydi. Sonra bu sektörle ilgili benim çalıştığım dönemde Yaşadığım bazı sorunlar vardı ve o işi den yani radyo televizyon yayıncılığından yazılı yayıncılığa <gülüyor> geçmeye karar verdim. İyi de yapmışız. Daha, daha bireysel yapılan yani. bir şey, biraz benim daha yeteneklerime uygun, biri kimliğime daha uygun bir işti. İşte 97 yılında başladım. O zaman Sabah Gazetesi'nin Sabah Kitapları diye bir yayın Hı -hı. evi vardı. Evet. E, 97-99 arasında 2 yıl orada çalıştım. Editörle orada başladım. Editörlerin öyküsünü bile alabiliriz buradan. <gülüyor> Editör söylemleri falan. <gülüyor> 90'lı ee, yıllardan. Evet. Böyle. E, sonra 1 yıl kadar falan oradan ayrıldıktan sonra e, serbest çevirmenlik yaptım. Ondan sonra sonra 99'lu galiba ya da 2000'lerde Kabalcı'ya başladım. Ya. O zamandan beri de kesintisiz olarak e, devam ediyorum ama e, çok övgüler düzülüyorsun için editörlüğümüzü dair. E, ben bir gün senin editörlük üzerine de konuşmak istiyorum burada yani elbette bu, bu sevinirim çok iyi olur ama bugün e, dolaylı hayvan üzerine konuşalım e, Nebukadnezar'in fotoğrafı var üzerinde değil mi evet bir <gülüyor> illüstrasyonu var e, hayvanlaşmış bir insan bir kral hatta. evet Aa, biraz kitap bu arada kitap da ikinci baskısını yaptı, çok övgü alıyor. E, e, hakikaten çok derinlikli bir kitap. E, şuradan başlayalım mı? Biz bütün hayvanları e, insana ait özelliklerle tanımlayıp öyle algılama eğilimindeyiz. Hı hı. Bunu da e, sinemadan e, tasavvufa, değil mi? E, felsefeden, e, dine e, günlük hayata. Dünyalı evet. dediğiniz gibi, evet. E, bu böyle çok işlemiş, nüfuz etmiş. Ee, bize yılan dendiği zaman kızıyoruz aslan dendiği zaman seviniyoruz falan, değil mi? Öyle. Evet. Köpek aşağılayıcı manada kullanılıyor ama hala aslan... öyle mi o biraz değişti sanki <gülüyor> öyle mi? <gülüyor> yani en azından hani e, geniş bir tarihi perspektif içinde düşünürsek bunlara yüklenen anlamlar dediğiniz gibi belli dönemlerde değişebiliyor. Olumlu bir bir şey simgelerken bir hayvan daha sonra olumsuz bir anlama gelebiliyor. Evet. Ama ben burada öncelikle şeyi bir anmak isterim. Emir Mişel Çoran'ın Çürmen'in kitabı diye benim çok Hı -hı. sevdiğim bir kitabı vardır. Aslında kitap ismini oradaki bir sözden aldı Dolay Layvan. Ee, ve sadece bir isim olmaktan da öte hani benim için bir kavram haline geldi Dolaylı hayvan. Onu biraz kavramlaştırmanın onun için doldurmaya çalıştım. Orada e, isterseniz o alıntıyı kitabında başına koydum Hı -hı. çünkü hani kilit bir şey olduğu için tabii. onu bir e, anmak isterim. E, şöyle diyor Çoran hayvanlar hedeflerine doğru giderken o dolambaçlarda kaybeder kendini. Tam anlamıyla dolaylı hayvan odur deyip tabii evet. ki insandan bahsediyor. Evet. E, ben de bunun üzerine e, uzun uzadıya düşündüm okuduğum şeyler e, etrafında hep bu şey kavram vardı. Ee, gerçekten de e, doğadaki diğer varlıkların doğayla ilişkileri çok doğrudan bir ilişki. Mesela hayvanların doğayla ilişkisi i̇şte basit bir hikayesi var hepsinin dünyaya geliyor doğuyorlar büyüyorlar cinsel erişkinliğe ulaşıyorlar ürüyorlar çoğalıyorlar ondan sonra işte yavrusuna eğer sürü hayvan ise sürüsüyle birlikte avlanıyor işte daha aile yapısı olan hayvanlardan birisi ise işte yavrularına bakıyor, onları büyütüyor, onları yetiştiriyor, onlara hı hı. avlanmayı öğretiyor, hayatta kalmayı öğretiyor. Sonra dünyadaki işi bitiyor aslında ee, ve bir başka nesil devam ediyor, aynı hikayeyi sürdürüyor. Son derece basit, yalın ve doğrudan bir ilişki tabiatla. Böyle hayatın anlamına dair, <gülüyor> bir düşünsel dair. bir etkinliği yok, <gülüyor> ee, böyle bir zihinsel faaliyet içinde değil. Yani doğayı anlamaya çalışmıyor. Doğayı, hayatı yaşıyor sadece. Ama Çoran'ın da işaret ettiği gibi yani insan dolan başlarda kaybolmuş bir varlık. Yani çünkü e, doğayla ilişkisini yani doğayla doğrudanlığını yitirmiş bir varlık. E, ve asla da geri dönülemeyecek bir şey bu. Yani işte bazı romantiklerde var işte. Eski neolitik dönemin e, hayatına gelir ki onlar bile o kadar doğrudan olduğu söylenemez. Evet, evet. E, oraya dönmek e, acaba bizi mutlu eder mi falan gibi şeyler. Bu bir tür yani hani yayından çıkmış bir ok gibi aslında geri dönemeyeceğimiz bir şey bu ilerlemenin oku. E, ama bunun üzerine düşünmek hani kendi varlığımız üzerine düşünmek önemli olduğunu e, önemli olduğunu düşünüyorum çünkü hani bizim temel şeyimiz e, zihinsel faaliyetimiz aslında tabii ki bir yandan biz de hayvani bir yönümüz de halen koruyoruz yani bizim insan oluşumuzu aslında hayvan eşlik ediyor onun refakatında hep yaşıyoruz e, başında konuşmanın başında söylediğiniz o hayvanlara yüklediğimiz sembolik anlamlar aslında onlarla bağımızın bir şekilde daimi olduğuna dair bir şey gösterge. Evet. Evet. E, ve biz bu işte bu dolaylılığımızı anlayabilirsek belki hani hayvana, doğaya, dışımızdaki dünyaya bakışımızı e, biraz daha düzeltebiliriz, böyle bir farkındalığı artırabiliriz. Hayali bir dünyadan çıkabiliriz çünkü bu dolaylılığımızın e, en önemli yönlerinden bir tanesi de biz. Gerçek bir tabiat içinde yaşamıyoruz. O tabiatın içinde kurduğumuz bir dünyanın içinde yaşıyoruz aslında. Yani o da bir anlam dünyası. Ee, o yüzden de dolaylı bir varlığız. Evet, ya da uygarlık diye tarif ediyorsunuz. Uygarlık şimdi, dediğimiz, mi? kültür dediğimiz, hı hı. E, o doğayla aramıza giren şey. o Bizim yarattığımız, hayal ettiğimiz, kurguladığımız, anlamlandırdığımız her şey. Evet, kitapta şöyle bir şey hatırlıyorum. Yani oğullar babalarını öldürmekten vazgeçtiği an, uzlaştıkları, görev bölümü yaptıkları an uygarlık başlıyor. Evet, Freud'un <gülüyor> <Evet. gülüyor> öyle bir şeyi vardı. Bir bölümde baba hayvanı. Baba hayvan bölümünde evet, evet. Orada e, değinmiştim. Tabii biz hayvanlara böyle baktığımız zaman da bu ister istemez hiyerarşik bir bakış açısı oluyor ve üzerlerinde hak iddia ediyoruz diye. Evet, en önemli eee işin yönlerinden bir tanesi bu. Bu dinsel bakış açısının özellikle tek tanrıcı dinlerin getirdiği bir şey. Çünkü insanı yaratıcının suretinde yaratılmış diye evet. kurgulandıktan sonra insan bir kere tanrının yani suretine sadece görünüş olarak benzemiyor, ruhu da onun tarafından üflendiği için bir tür yarı tanrı aslında insan ve o yüzden de bütün varlık hiyerarşisinde en üstte duruyor. Evet. Ee, ...diğer bütün varlıklar... ...hayvanlar, bitkiler... Ee, ...şey... ...birer dekor olarak yaratılmış... ...hani bu dekor da sadece tabii süs değil... ...hani onlara bakarak da... ...bu yaratıcının farkına varması... ...isteniyor insandan... ...yani bir tür evet. dünya... ...tabiat okunması gereken bir şey olarak... ...insan önüne serilmiş... ...deniyor ki insana... ...bak bütün bunlara, bu güzelliklere... Ee, ve burada bütün bunları yaratan, e, yaratıcının varlığının işaretlerini göreceksin. Bütün bunlar birer ayet aslında, birer hı hı. işaret. Ee, bir yandan yararşik olarak aşağıdalar ama bir yandan da en üsttekini gösteren birer işaret lefası olarak da önemliler. Yani çok da önemsiz olduklarını düşünmememiz lazım. Öyle kurgulamıyor insanoğlu bir yandan da. Evet. Ama bütün bu mesela yeni Platonculukta da vardır. Mesela Mevlana'nın Mesnevisinde Dolunlu anlı bir hikaye vardır. Yani. Bu çok bilinen bir şeydir. Bu varlık döngüsü. Hı hı. İşte en altta cansız varlıklar vardır. Toprak, taş kaya falan. Ondan sonra bu varlığın en kesif halidir. En ağır maddeyle en yoğun olduğu haldir. Sonra buradan işte bitkiler alemine Biraz da ağırlığını atar, kesifliği hafifledikçe yukarı doğru insana doğru yükselir. Bunu yükseliş kafsi deniyor. En yukarıda insan ruh olur. Hiç maddesiz, en latif haliyle ruh olur. Çok özür dilerim. Bir de burada bitkiler de hayvanların altında. Altında evet. Şimdi dünyada bir de aslında bitkilerin de hayvanlardan daha akıllı olduğuna dair bir tartışma sürüyor. Gibi. Yani İtalyanlar başlattı bunu. İlginç ee sonuçları ben de merakla evet, bekliyorum. Bitki zekası diye böyle bir şey çıktı. Evet ben şeyler duymuştum. <gülüyor> Mesela müziğe tepki verdiklerine dair böyle Japonların yaptığı çalışmalardan bahsediyor. Çok daha ötesi şeyler. Hmm. Yani burada çok bayağı akıllı oldukları hmm. da. da falan. O yüzden bu e, hiyerarşide bitkiyle hayvanın da yer değiştirme ihtimali var yakın Var zaman. belki. <gülüyor> insanın da en aşağıda bir yerlerde olduğu bir gün ortaya çıkarsa çok şaşırmayacağım. Evet. Dolayısıyla bu döngü sonra yine ruhlar aleminden aşağı doğru iniyor. Bu varlık döngüsü Mevlana bunu böyle uzun uzun anlatır falan. Sonra ben bunu eski Yunan şey filozoflarının fikirleri arasında özellikle yeni Platoncu düşünceler arasında görünce şaşırmıştım. Şaşırmıştım. Ee, yani hep, Onlarda da südür düşüncesi var tabii, tabii değil mi orada evet, yeni Platonculukta dediğimiz ibn Arab üzerinden geliyor belki de Mevlana'ya. ibn Arabi de onlardan alıyor evet. yani Hı -hı. bu yani ibn Arabi de şey yoktur mesela e, yoktan var etme gibi bir yaratılış modelinden evet, evet. bahsetmez orada e, bir tecelli e, şeklinde yaratılış vardı yani Tanrı e, bir aynada yani yarattığı varlık aleminde ee, bir ayna gibi bakar ve orada yansıyan suretini izler. Bu orada tecelli eder görüntüsü. Yaratılışın böyle bir şey olduğunu söyler. Hı hı. Mesela, e, bütün bunlar da aslında yine hiyerşik olarak insanı en yukarıya almak üzere. Dizayn edilmiş şeyler, e, kuramsal yaklaşımlar. Yani orada Tanrı aslında şey der yani dışarıda bir yerde değil senin içinde. Yani senin... E, işte eski Yunanlı'nın en eski şeylerinden, mottolarından bir tanesi. Kendini bil evet. mesela. Aynı şekilde kendini bilirsen işte her şeyi kavrayacaksın. Bu da aslında insanı çok yücelten bir şey. Yerarşik olarak en yüksek. Yani biz kendimizi bilirsek her şeyi çözeceğiz. Bütün problemlerin çözüm kaynağı kendimizde, evet. kendi benliğimizde buradan bütün her şeyi aydınlatabiliriz. Özne Kurulu Dünya'ya minik bir ara verelim e, ve bir Afrika namesine e, gidelim. E, Doğu Afrika'ya giden e, turistlerin ağızlarına doğdukları bir name varmış. E, Gülüz Elal e, şarkıyı gönderdi. Kendisini buradan anıyoruz. E, ve Jumbo Bovana diyoruz. Jumbo Jumbo Boana Kan. Nzuri sana wageni mwakaribisha Kenya yetu hakuna matata I'm not my Doğu Afrika'dan bir name ile e, sizlerle birlikteydik açık radyo dinleyicileri sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz kodumuz e, Ergün Kocabıyık e, dolaylı hayvanı konuşuyoruz tam da kaldığımız yer aslında e, bir e, insanın özne kurumlu dünyada e, hayvan ve bitkiler üzerine kurduğu tahakkümdü. Afrika müziğinden sonra hep aklıma şey gelir yani buradaki tahakküm kurma becerisi mi denir artık ona ne denir oradaki tahakküm kurma ilişkileri aslında başka bir insanın insan üzerine kurduğu tahakkümü de beraberinde getiriyor. Sanki bir tarafıyla işte başlangıçta o ilkel insan vesaire derken aslında bir tarafıyla toplumun içerisindeki ötekileştirmeye birbiri üzerine tahakkümler kurmaya vesaireye doğru gidiyor. Ee, burada e, o dolaylı e, hayvan olarak insanın e, buradaki durumu e, aslında hani kendini bilmekten öte doğayı bil doğayı bilse aslında oradaki e, farklılıkları oradaki uyumu fark etse herhalde bu tahakküm e, görece olmayacak. Burada bir çelişki görüyor musunuz? Bir sorun var mı? Sorunsal bir alan var mı? Şimdi bu tabi insanın yaşama biçimiyle ilişkili bir şey. Mesela şamanik toplumlara baktığımızda e, onlar insan hayvan ayrımı yapmıyorlar. E, orada da bir insanlaştırma var hayvanlara ama şöyle düşünüyorlar yani örneğin ayılar. Onların da bir ailesi var. O ay, ay, ay, ay, Ailesine bakmak zorunda çocuklarına ekmek götürmek zorunda diye düşünüyor. E, bütün hayvanların da aynı şekilde e, bir topluluk olduğunu, bir millet olduğunu, bir dil konuştuklarını bu kitapta andığınız ilginç bir şey vardı. Ayının da mağarasına gittiği zaman aslında postu çıkartıyor, içinden bir insan <gülüyor> evet, gibi yaşıyor. Evet, plan, yani onlarda da öyle bir mesela. şey tuhaflık var. Onlar da bütün her şeyi insanlaştır insanlaştırıyorlar ama burada şöyle bir e, tutum var. E, bir insan hayvan ayrımı yapmıyorlar henüz o dönemde ve insana insanın mesela şamanlar insan hayvan türleri arasında çok rahatlıkla e, geçip Geçebiliyorlar. Hayvana dönüşebiliyor. Hayvan donuna girme. Bizim erken dönem böyle tasavvuf düşüncesinde de Orta Asya'dan getirilen şeyler var. Çeşitli veliler farklı hayvan donlarına girerler. Yani onların biçimine bürünür. Kartala dönüşür. Güvercine dönüşür. Barak Baba gibi. Mesela, evet. evet. Şimdi o, o ilişkide daha tam bir tahakküm ilişkisi yok. Tam tersine hayvanlardan yardım alma. Onların rehberliğinde Yeraltı alemine veya yerüstü alemine gitme, e, onların sayesinde bazı hastalıkları iyileştirme, kötü ruhları kovma gibi e, şeyler de onlardan, onlarla işbirliği içindeler. Ve e, Kunt Rasmussen'in e, bir şeyi, e, kitabından yapılmış bir alıntıyı okumuştum şamanizmle ilgili bir şeyde. Orada bu o, avcı toplumlarda, şamanik avcı toplumlarda şöyle bir çelişki içinde olduklarını söylüyordu. Hayvanı avladıkları zaman, öldürdükleri zaman bundan derin bir üzüntü ve vicdan azabı duyuyorlar. Ama bir yandan da bunu yapmak zorundular. Çünkü beslenmeleri için onun etine, postuna, kemiklerine ihtiyaçları var. O yüzden de her öldürme faaliyeti ayinsel bir şekilde yapılıyor. O hayvanın ruhunu rencide etmeden, onun düşmanlığını kazanmadan, çünkü Ölümden sonra da ruhun yaşadığına Hı. inandıkları Hı. ve teskin edilmemiş ruhun yaşayanlardan intikam alacağına dair bir derin e, korkuyu da e, içlerinde barındırdıkları için e, böyle ayinsel bir şekilde yapılıyor. Ve bu sadece ihtiyaç kadarıyla avlanılıyor. Hatta andığınız bir şey var e, bıçağı yargılayıp sonra gidip bıçağı atıyorlar. E, şöyle evet <gülüyor> şöyle. A, Bunu aslında bütün günah bıçağında. Öldürülmüş hayvanın <gülüyor> ruhunun yapacağı kötülüklerden e, kurtulmak için yapılan yöntemlerden birisi. E, suçu bir başkasının üzerine atmak. Mesela düşman bir kabilenin <gülüyor> üzerine atmak. İşte biz yapmadı onlar yaptı Seni öldüren onlar falan. E, i̇şte ona bir takım hediyeler sunup, o hediyeleri alıp arkasına hiç bakmadan e, gök alemine doğru yolculuğuna devam etmesi görüntüsünde onu ikna etmeye çalışıyorlar. Biz ve onlar, <gülüyor> onlar kategorilerinin e, soykütü o taraflarda var evet. ya. Yani. Fakat sonra yani asıl büyük dönüşüm e, yerleşik hayata, Şehir hayatına e, özel mülkiyetin e, ortaya çıkması, e, bir siyasi iktidarın e, kurulması, devlet dediğim şeyin ortaya çıkmasından sonra iş dramatikleşiyor. Bütün o insani tahakküm biçimleri bu yeni yaşam biçimi, yeni üretim biçimi de e, kurgulanıyor ve ondan sonra bütün bunlar artık hayvanlarla dost olan onlarla onların... E, ...alimine gidip gelen... ...onlarla insanlar arasında... ...aracılık yapan bir şaman tipi falan... ...ortadan tamamen kalkıyor... Ee, ...hayvanları, bitkileri... ...insanlar için Tanrı'nın... E, ...hediyeleri olarak... ...gören e, bir anlayış... ...geliyor, o, o yüzden de hayvanları... ...insanın kullanması... ...onları köleleştirmesi... ...zulmetmesi... ...zulmetmesi... Yemesi, e, ...olan karşılanan bir şey haline geliyor... Yani başlangıçta daha sınırlı olan bu e, doğrudanlık e, giderek o doğrudanlığı tamamen yitirip tam bir dolaylı ilişki haline geliyor. insan ve hayvan ilişkisi, insan ve doğa ilişkisi. Aynı şekilde sadece hayvanla değil, işte ağaçların ormanla olan ilişki de öyle. E, mesela tahtacılar evet. e, şey yaparlarmış bir ağacı kesmeden önce özellikle kesecekleri ağaçları da yaşlı, ee, ve kurumuş e, hastalıklı ağaçlardan seçerlermiş. Genç ağaçları şey yapmazlarmış. Kesinlikle kesmezlermiş ama e, baltayı alıp şöyle kesmek üzere hamleyi önce genç ağaçlara doğru yaparlarmış. Sonra aniden dönüp <gülüyor> kesici ağaca <gülüyor> baltayı saplarmış. Olabildiğince ona daha az e, şey yapar. Acı vermeden eza çektirmeden bu işi yapmaya çalışırlarmış. E, bu, bu da çok bu, ilginç bir ihtiyacımız Evet. Bu, <gülüyor> yani bütün bu en az artık biz doğaya yaptığımız şeylerden dolayı artık bir vicdani bir şey rahatsızlık duymuyoruz. Ola anlaşmış ee, gibi. Bu ola anlaşmış. Verdiğimiz... Kozmistik adlar da takıyoruz o yani öyle de normalleştiriyoruz değil mi? Hı -hı. Evet. E, kesinlikle. Biftek diyoruz mesela. <gülüyor> değil mi? Antikot falan. <gülüyor> evet yani hele şehirli e yeni genç nesiller pek çok hayvanı kendi doğal ortamında hiç tanımadan büyüyorlar. Markette gördüğü e, şekliyle e, mesela piliç görüyor. E, onun nasıl oraya geldiğini, o, nasıl o şekli aldığı konusunda hiçbir fikri yok. Piliç denilen şeyin ondan ibaret bir şey olduğunu sanıyor mesela. Bu iyice kopmuş vaziyette bu anlamda. E, burada tabii en önemli şeylerden bir tanesi bütün bizim bu doğaya bakışımızda, hayvana bakışımızda, hatta insana, kendimize bakışımızdaki insan merkeziyetçiliği ee, yanlış düşünme biçimi, ee, bu bakıştan kurtulmadan insanın kendine, kendi kültürüne eleştirel bir bakış getirmesi mümkün görünmüyor. Ee, yani felsefenin en önemli alanlarından bir tanesi insanın, bu kendine yabancılaşmış insanı tokatlayıp tekrar kendine getirmek aslında. Mesela Nietzsche bu anlamda benim çok önemsediğim filozoflardan bir tanesi. Ee, onun işte ahlak ötesi anlamda doğru ve yalan isimli erken dönem yazılarından bir tanesi yani bir, bir bölümü tamamen bu insanın insan merkezci insan biçimci bakış açısını ironik ve çok sert eleştirilerinden oluşan herkese de okumalarını tavsiye edeceğim bir bakalesi. Gerçekten tokat gibi insanın suratına inen bir makale. Oradan da daha sonra dile geçiyor. Bu dolaylı ilişkimizin zaten en önemli araçlarından bir tanesi dil. Çünkü biz dile e, sanki her bir kelime nesnesiyle doğrudan evet. bir ilişki içindeymişiz yanılsamasıyla baktığımız için... Ee, dille bütün e, doğayı bütün hakikati kavrayacağımızı sanıyoruz. Böyle Bu yanılsama yine Nietzsche'nin bahsettiğim makalesinin ikinci bölümü de buna dikkat çekti ve bunu eleştirdi bir şey bölüm. Ee, vallahi sohbet çok tatlı ama vaktimizin sonuna geldik. Belki bu sefer... E, bir dil üzerine konuşmak yok lazım. Yok şey <gülüyor> e, kitapta da andığınız Wittgenstein'in bir sözüyle bitirebiliriz yani. E, son cümlesi neydi? Ee, sözün bittiği yerde susmak gerekir gibi bir şeydi galiba değil mi? Nasıl e, evet ee, ben de tam cümleyi tamam, o, o zaman dinleyicilerden özür dilerim <gülüyor> üzerine konuşulamayacağımız evet. şey konusunda susmak, susmak, susmak gerekir evet. mealinde bir şeydi ee, ama sizden sözü aldık bir kez de daha geleceksiniz evet. editörlük sene konuşacağız çok teşekkür ederiz geldiğiniz için Ergun ederim. Koca Bıyık'la konuştuk ee, hoşçakalın hoşça kalın.